Tartışmışlardı Bu yüzden onları Kıs kıvrak yakaladım Benim cezalandırmam nasılmış Gördüler Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki Onlar cehennemliklerdir Sözü gerçekleşmiş oldu Arşı taşıyanlar Ve onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ederek Tesbih ederler Ona inanırlar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 Bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin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 Allah'ın ayetlerini inkâr etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah, yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi tertemiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah, âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir.